Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nautu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina men yehdihillah felamudille leh ve men yudlil felahadiyela ve nashhadu en la ilahe illallah vahdahu la sharika leh ve neshadu anna Muhammedan abdhu ve rasulu. بعد, ya ibadallah ittakullah ve atiuh. İnnallah ma alazin ittaku ve alazinhum muhsinon. Kal Allahü Teala azze ve jel, fi kitabihi al kereem. Azze billahi min shaytanir rajeem. Bismillahi La ağbudu ma tağbudun. Ve Allah ﷻ ﷻ fi ayetin ökra istažbillah. İskalleli abih ve kaumü. Ma hazihi atmasil elleti entum lha akifun. Sadekallahülazim. Ve Allah ﷻ ﷻ fi ayetin ökra. Kalle efteğbuduna min Uffil l-kum vel-ma tabudun min doni Allah. Efela taqilun. azim. Ve Kullallahü Teala, fi ayetin ökra, ista uzbullah. Lekat kana l fi Rasulillah usvet hasanet. Leman kana yarjullah vel Ve zekrallahay kethira. Sadaqallahul azim. Okuduğum ayetlerin mahlarını vererek konuya başlayacağım. Kafirun suresinde de ki ey kafirler tapmam sizin taptıklarınıza. Ayet surenin sonunda da sizin dininiz size, sizin olsun. Alın başınıza çalın. Benim dinim de bana. Sonra okuduğum Enbiya suresi 52. ayette Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ın putlarla mücadelesini anlatırken hani babasına ve kavmine demişti ki sizin önlerinde bel büküp eğilmekte olduğunuz bu heykeller de nedir? Onlar biz atalarımızın üzerinde bulduğumuz yoldan gidiyoruz dediler. Andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz diye cevap verdi. Enbiya Suresi 52, 53 ve 54. ayetler. Yine bu doğrultuda İbrahim Aleyhisselam'ın putçularla mücadelesinde Allah'ın dışında veya Allah'la beraber başka putlara mı tapıyorsunuz? Size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek heykellere? Yuh olsun size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz hiç aklınızı kullanmayacak mısınız? buyurmuştu. Enbiya Suresi 66 ve 67. ayetlerde. Son okuduğum Ahzab Suresi'deki ayette de malum, sizin için Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah'a çokça zikredenler için Allah'ın Resulü'nde en güzel örnekler vardır, buyuruluyordu. Evet, müminler ümmet olamadıkları için Ümmet olup devlet halinde güçlerini ortaya koyamadıkları için küfre dur diyemiyorlar. Müslümanların da kafirlerin önünde oyuncak olmasına engel olamıyorlar. Ve kendi gündemlerimizi tespit edip kafirlere, İslam düşmanlarına tavır almak yerine onların gündemlerine itiraz etmeyi bile tam uygulayamıyoruz. Evet, aslında Kur'an'ın gündemini biz dünyaya yaygınlaştırmak zorunda olan davet ve tebliği bizim götürmemiz, ile bizim mücadele etmemiz gerekirken, onların İslam'la, Müslümanlarla savaşına müdahale bile edemiyor, müdafamızı bile hakkıyla yerine getiremiyoruz. İşte bunlar bizim vahdet olmamızı, cemaat olmamızı, giderek ümmet olmamızı ve İslam'ın hakimiyetine yönelik dünya İslam devleti oluşturmamızı gerektirdiği halde herkes işinde, gücünde, rahatında ve dava insanı olanların cılızlığı, güçsüzlüğü bütün dünyaya da zarar ve ziyan veriyor. İslam'ın en temel e, esası putlarla, putçularla mücadele etmektir. Şirkle e, ve şirkin açtığı fesatla mücadele etmektir. Bu, bu vesileyle yeryüzünü ıslah etmek, Allah'ın arzında fıtrata uygun, Müslümanca, insanca yaşayışı ortaya koymak, e, bütün insanlığa gerçek barış olan selameti, İslam'ı yaymak, ilan etmek, hakim kılmaktır. Bununla birlikte maalesef putlar ve putçular Müslümanların davalarının önüne geçebiliyor ve Müslümanların yöneticileri en fazla mücadele etmeleri gereken şirkle, putlarla bırakın mücadele etmeyi onu toplumlarına yaymak için bütün devlet güçlerini kullanıyorlar. Evet. Okuduğum ayetler ışığında olaylara bakalım. Peygamberlerin gönderilme gayesini tekrar değerlendirelim. Bütün peygamberler sadece Allah'a kulluk yapılsın, onun dışında kulluk yapılan bütün e, tanrı taslakları reddedilsin, tautlarla mücadele edilsin diye gönderildiler. Ve peygamberlerin yolundan gitmesi gereken e, dava insanı, davetçiler ve tebliğciler aynı davayı tebliğ etmeleri gerekirken bugün maalesef camilerimizde e, ve dinle alakalı eğitim veren müesseselerimizde bırakın putlara karşı çıkmak. E, kimi e, müesseseler putların gölgesinde veya onun e, açtığı sistemi öven bir tarzda faaliyetler yapıyorlar. İmuhatip okullarımız, Kur'an kurslarımız bile heykellerle Atatürk resimleriyle donatılırken camiler de o ilkelerin o prensiplerin o, onun açtığı kanunların ve yöntemin devamını ne yapıyorlar? yaygınlaştırmak için gayretler sarf ediyorlar. Dava insanı Müslümanlarsa e, e, henüz uykularından uyanmadılar. Onların çok daha önemli işleri var. Bunlardan çok daha önemli. Evet. E, ve hepimizin günlük işleri, e, bunun yanında başka başka planları, programları ama Allah'ın davasına fazla vakit ayıramayacak meşgaleleri var. Ve hepimiz dünyaya imtihan için gönderildik. Ne kadar Allah'a hakkıyla kulluk yapıyoruz, yapabiliyoruz. Çocuklarımız ne kadar putların egemenliğinden uzak bir şekilde hayata adım atıyorlar. Ve bunların hesabı bizden sanki sorulmayacakmış gibi işimiz, gücümüz, rahatımız öne çıkabiliyor tek tek gücümüz yoksa niye Müslümanlar güçlenecek şekilde adımlar atmıyorlar veya kendi gücümüzü bireysel gücümüzü bile yeterince hayata aksettirmiyoruz. Evet. Sahabe hani meşhur fantezide olduğu gibi bir zaman makinesine girse ve ...bugünkü hayatımızı bir görse, söz gelimi çarşıya inmiş olsa, Taksim'e konmuş olsa... ...burası benim Müslüman kardeşlerimin memleketi der miydi? Ya da bundan söz gelimi 500 sene sonra şimdilerde bir helaka gitmiş olsak, büyük bir deprem her şeyi yok etse... 500 sene, 1000 sene sonra ömür verirse Allah kıyamet kopmazsa, buralarda kazılar yapan insanlar, buralardaki insanların dinleri hakkında hangi yargılarda bulunurlar? Evet, onca heykellerin, onca resimlerin, onca törenlerin bulunduğu yerlerde bir kazı yapılmış olsa. Yani nereye doğru gidiyor? Şu çarşıdaki insanların hayatları, idealleri, hedefleri gerçekten Müslümanların hedefleri gibi mi? Sahabe ile mukayese edilse ne kadar benziyor? Bir Alman veya Amerikalı vatandaşla mukayese edilse ne kadar farkı var? Peki nasıl sahabenin gittiği cenneti bekliyor ve nasıl kafirlerin gittiği yerden cehennemden uzak olacak. Yaşayışı, inancı, davası, ideali, tekrar edeyim sahabeye mi daha çok benziyor yoksa İslam düşmanı insanlara mı daha çok benziyor? Evet, bunları biraz zamanla alakalı gündeme getiriyorum. Dün çoluk çocuk, nice insanlarımız yine Allah'ın dışında başka birisi için saygı duruşlarında bulundu heykellerin önünde, resimlerin önünde, e, e, kendinden geçtiler belki. E, mümkün ki saymadım, gazetelere falan bakmadım. Anıtkabir'e gidenlerin sayısı, cuma namazına gidenlerin sayısından çok daha fazlaymıştır. E, gitmeyip de e, e, bulundukları yerden ibadet edenlerin durumuna ne yapmak lazım? E, Tabi ibadetler zamanında yapılır. Dün de 9'u geçe miydi? E, bir e, ibadet yapıldı. İyi de e, hiçbirisinin ibadetini Atatürk kabul etmemiştir. Saatler ileri saat, yaz saati uygulanıyor. E, yani bir saat e, gecikmeyle bu ibadeti yaptılar. E, dolayısıyla e, hiçbirinin e, ibadeti e, sahih değil. Kazasını da yapmıyorlar. Dolayısıyla Atatürk çarpar onları. E, evet. Yani e, vaktinde eda edilmediği için. E, yaz saatini düşünmediler anlaşılan. E, biz namazlarda bir saat takvimden ne yapıyoruz? Daha ileride yapıyoruz, düzeltiyoruz. Onlar düzeltmediler de. E, her neyse e, onlar kendileri düşünsünler ama gerçekten iç işlerimiz içler acısı. İslam'ın e, hakimiyeti için onca fedakarlık yapan, canlarını, kanlarını veren Müslümanlar bu hale gelsin diye mi bu gayretlerde, bu fedakarlıklarda bulundular? Nereye doğru gidiyoruz? Ee, ve e, bu tür e, dinin en fazla önem verdiği şirk koşmama, e, bir insanı veya bir rejimi putlaştırmamak konusunda hassasiyeti olmayanlar başka konuda hassasiyet gösterse ne olur? E, yapılan bütün e, ibadetler, bütün ameller şirk koşulduğu müddetçe Allah nazarında bir değer atfetmeyecektir hiçbir şey kabul olmayacaktır. Ve Allah affetmeyeceği tek önemli suç olarak şirki, putperestliği göstermektedir. Avrupa'da bile böylesine bir putperestliğin olmadığı, dünyada artık heykellere tapımın hemen hemen kalmadığı bir durumda hala heykellerin önünde saygı duruşunda bulunan ortaokul, ilkokul gençliği ve gönüllü nice vatandaş. Tabii ki devletle alakalı bütün bunlar. Devletle alakalı. Devlet adamlarının bir yasağıyla her şey en azından bu denli putperestliğin ortaya konulmayacağını beklemek mümkün. Ve insanlar sevgiyle imtihan oluyorlar. Kimi, kimleri ne kadar sevebilirler, sevmeleri gerekir. İç dünyalarını da, bedenlerini de yaratan bir Allah var. Ve o Allah, merhametinden dolayı kimleri sevip sevmeyeceklerini, kimleri dost kabul edip etmeyeceklerini uzun uzun Kur'an'ında anlatmış. Peygamberler kimlerle mücadele etmiş ve bugün o peygamberlere inandığını söyleyen insanlar peygamberlerin mücadele ettiği kimselerle, aynı zihniyetteki kimselerle nasıl sevgi ve dostluk içerisindeler? Yani firavunlar, Ebu Cehiller öldü diye zannediyorsak yanılıyoruz. Onlar zaten direkt e, özel isim değil. Ne Ebu Cehil diye bir adam vardı, ne Firavun diye bir şahsın ismi vardı. E, Ebu Cehil o günkü Küfrün önderine takılan bir lakaptan ibaretti. Her dönemdeki küfrün önderlerine takılabilecek bir lakaptır. Firavun da devlet başkanı demektir. Özel bir isim değildir malum. Yani bunlar birer karakterdir, birer tiptir. Ve her dönemde cahiliyenin olduğu gibi, her dönemde de bu cahiliyenin öne geçen küfrün önderleri olacaktır. Kur'an, وَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ küfr der. Küfrün önderleriyle, küfrün liderleriyle savaşın. Onlarla kanınızı verecek, canınızı verecek şekilde cihad edin, savaşın der, mukatele edin. Evet, sevgiler eğer yanlış yere kanalize edilirse bu bir putlaşma ortaya çıkar. Hatta sevilmesi doğru olan bir kimseyi bile aşırı severse bir kimse putlaştırmış olur. Bu peygamber bile olsa aşırı sevgi, Allah'ı sever gibi bir sevgi, kişinin müşrik olmasına, ebedi cehennemlik olmasına kafidir. Hristiyanların Hz. İsa'yı aşırı sevmesi örneğinde olduğu gibi. Kim olursa olsun, peygamber bile olsa sevgide aşırı giden kimselerin e, tümüyle cehennemi hak edecek bir duruma düştüklerini bu örnekte görüyoruz. O yüzden isterse faziletli bir kimseyi, Allah'ı sever gibi sevsin insanlar, şirk koşmuş olurlar. O yüzden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni Meryem oğlu İsa'yı yüceltikleri gibi yüceltmeyin. Bana Allah'ın kulu ve rasulü deyin. Derdi. Kur'an'da ısrarla kul innemâ ene beşerun mislukum demesini ifade ederdi. De ki ben ancak sizin gibi bir beşerim. Sizden farkım yok. Ancak sizin gibi bir beşerim. Farkı ne? İlla vahyun yoha bana vahyediliyor. Evet. Ona vahyedilmesi, Allah'tan haber getirmesi, yani peygamberliği bizden farklı bir konumda. Onun dışında aynen bizim gibi acıkan, susayan, gaybı bilmeyen, zahmetlerden rahatsızlık duyan, evlenme ihtiyacı duyan, aynen bizim gibi bir beşer. İşte beşer anlayışını insanlar e, gözü kör eden e, anormal sevgiden dolayı bazılarını putlaştırabiliyorlar. Hatta e, ne biçim akıl vardır, Kur'an hala aklınızı kullanmıyor musunuz? diye e, sorguda bulunduğu onların kendi kendilerine sormalarını istediği şekilde heykellerin önünde insanlar acziyetini gösterebiliyor. Yani önünde saygı duruşunda bulunduğun, hiç olmazsa biraz faydası, zararı dokunacak birisi olsa, taştan demirden insanlar ne bekler acaba? Yani cahiliye dönemini kınıyor insanlar. Ya taşlara tapıyorlarmış, ne biçim akıl? Ee, ha kendileri taşlara değil, tunçlara tapıyorlar. Taşa tapılması yanlış da, tunçtan olursa heykel herhalde doğru olacak başına konan kuşun pisliğini temizleyemeyen bir heykelden insanlar medet umuyorlar. Ne biçim akıldır bu? Ne biçim izzettir, onurdur, şereftir bu? İnsan bu kadar alçalır mı? Allah alçalmasını istemiyor. Kulların kullara kulluğunu, kulların heykellere kulluğunu Allah ne yapmış? Bize merhamet ettiği için yasaklamış. İnsanın bir onuru olur, bir şerefi olur. Ee, ibadet edecekse e, ibadet edecek zatı bilir. Kendisini yaratan, yoktan var eden, rızık veren, yağmuru yağdıran, e, her türlü e, dünyasını güzelleştiren bir Rab dururken heykellerin önünde insan e, ibadet edilecek, tapınacak. Ve Allah bakın ayetiyle bize nasıl bir tavır takınmamız gerektiğini ifade ettiriyor. Güne sabah namazının e, kılın eda edme, edilmesiyle başlıyoruz. Sabah e, ilk yaptığımız iş namaz kılmak. E, kalktığımızda erken. Sabah namazının sünneti, ilk kıldığımız namaz ve ilk rekatı ve ilk rekatında Fatiha'dan sonra hangi surenin okunması daha faziletlidir, sünnettir? Kafirun Suresi. Ve daha güne adım atarken tapmam sizin taptıklarınıza. Bundan sonra da tapmayacağım. Siz benim Allah'ıma ibadet etmediğiniz gibi. Sizin dininiz sizin olsun diye ültimatom verdirttiriyor. Kendi huzurunda bizden söz alıyor. Biz söz veriyoruz. Tapmam sizin taptığınıza. Allah nereden biliyor bizim Zamanımızda da kafirlerin olacağını ve bizi kendi putlarına taptırmaya yönelteceklerini Allah bilir tabi ki. Ve bizim de böyle söz söylememiz, bizim de kendi dinimize Rabbimize sahip çıkıp başkalarının putlarına en küçük çapta taviz vermememiz izzetimiz için çok önemli olduğundan Allah bize böyle söz verdirttiriyor. Her gün İmanımızı tazeliyoruz ve başka bir puta tapmayacağımız yani hiçbir puta tapmayacağımız şeklinde namazın içerisinde Rabbimize karşı bu sözümüzü tekrar ediyoruz. Ama sonra çocuklarımız okula gidiyor direkt olarak tapmam sizin putlarınıza derken çocuklarımız haftanın iki günü putların önünde saygı duruşunda bulunuyor. Bizlerde onun kanunları, onun ilkeleri, onun kurduğu yönetim tarzı içerisinde gayet rahat bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Gözlerimiz haramdan uzak değil, efendim ticaretimiz faizden uzak değil, kanunlar her şeyiyle kefere kanunlarının tercümesinden ibaret ve. İslam dışı bir hayatı dayatan bir sistem ve bir cahiliye toplumu var. Bunları dert bile edinmiyor insanımız. Karşısındaki muhatabına kaç para maaş alıyorsun, emeklilik ne kadar var, çocuk görürse kaçın sınıfa gidiyorsun, sanki hayat bunlardan ibaret. Ne olacak üçüncü sınıfa gidiyorsa, ne olacak karnesi çok iyiyse, Allah razı mı olacak? Esas meselemiz bu mu? Bununla mı aferin diyeceğiz insana? Allah'a kullukla alakalı hiçbir soru yok, hiçbir gündem yok, hiçbir tavsiye yok. Birbirimize de parası kadar değer verecek bir hale gelmişiz. Evet. Yani parayı veren düdüğü çalacak. Kapitalizmin her şeyiyle biz de <gülüyor> uygulamasına geçmişiz. Evet, hayatımızı bir gözden geçirelim. İçinde bulunduğumuz ortamı, içinde bulunduğumuz sistemi bir gözümüzden geçirelim. Nereye doğru gidiyoruz? Şirkten uzaklaşmadan ne Allah dünyada yardım eder ne de ahirette bize ödül verir. Şirkten sakınmayanın Müslümanlıkla ilgili yaptığı hiçbir şey Allah tarafından kabul edilmez. Ee, hayatımızı Allah'a adamak zorundayız. Ee, Cuma'dan cumaya veya beş vakit namazda Müslümanlığımızı hatırlayan bir yaklaşım Allah'ı razı eden bir yaklaşım değildir. Biz dünyaya Allah'a kulluk yapmak için geldik. Başka bir şey için değil. Kulluğun dışında her şey nedir? Teferruattır. Her şey. İşimiz, gücümüz vesairemiz. Paramız, pulumuz, rahatımız, keyfimiz. Biz bunlar için gelmedik bu dünyaya. Onları kafirler de yapıyor. Hatta senden daha sistemli yapıyor. İşte hayatımızı Allah'a adamadığımız, hayatın merkezine Allah'ı koymadığımız, Allah'ın hükmünü her konuda tatbik etmediğimiz, putlarla mücadele etmediğimiz, putperestlere sevgi ve saygı beslediğimiz, onlara destek olduğumuz müddetçe ne dünyamız izzete kavuşacak, ne ahiretimiz cennete bizi götürecektir. İnşallah namazlarda söz ver, verdiğimiz sözü hayatımızla ispat edeceğiz ve Allah'tan başka hiçbir şeyin önünde eğilmeyeceğiz. Allah'tan başkasından korkmayacağız. Allah'a verdiğimiz sözde samimi olacağız. Her an Allah'ı sadece en büyük olarak kabul edeceğiz. Başka hiçbir büyüğü tanımayacağız. Allah'a verdiğimiz sözde duracağız. Başkasının ne cenneti var ne cehennemi. Kimden niye korkalım? İbrahim Aleyhisselam'ın sözünü yine ifade edelim. Siz diyordu. Siz Alemlerin Rabbi Allah'tan korkmazken ben sizin putlarınızdan korkacağım öyle mi? Ne yapar ki putlar? Veya putperestler ne yapabildiler? Allah'ın cehennemi var onların da ateşi vardı. Allah dilemezse ateş de yakmazdı. Ve İbrahim onların ateşinde yanmadı. Ama İki ateşten birini tercih ederken cehennem ateşini değil gerekirse dünyadaki ateşi tercih etmişti. Sen Allah'ın safında yer alırsan Allah seni dünyadaki ateşlerden de korur. Ama önemsemezsen Allah'ın rızasını cenneti cehennemi dünyadaki rahatların da ateş gibi sana eziyet ve sıkıntıya dönüşür. Kim Allah'a sahip o neden mahrum? Kim Allah'tan mahrum? O neye sahip? Mümin bilir ki Allah istemediği müddetçe dünya bir araya gelse bir insanın kılına bile zarar veremezler. O yüzden biz hayatımızı Allah'a adamak, Allah'ın verdiği onca nimete şükretmek, Allah'tan başkasının önünde hiçbir şekilde eğilmemek, bizi başkalarına kulluk yaptırmak isteyenlere Müslümanca tavrımızı ortaya koymak zorundayız. Rabbim bu sözlerimizde, bu ahitlerimizde samimi olan ve Müslümanca yaşayan insanlardan eylesin. Ela ahsen el kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil alim. Kema kallellahu tebareke ve teala fil kelam. Ve iza el Kur'an festemi'u leh ve ensitu hallekum turhamun. Ağzı Allah'ımdan Şeytan'ı Rajeem. in d-Dhālih, Islām. Sadaq